Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine huzurlarınızdayız. Başlık, vesile perestlik afeti ve hakkın hoşnutluğu. Bu bölüm de yine bir soruyla başlıyor değerli dinleyenler. Müminlerin kalp ve zihin dünyalarını tehdit eden beş büyük afet sayılırken, menkıbelerle yetinerek geçmişle avunma, selefi tenkit etme, ülfet ve ünsiyete yenik düşme, istişaresiz hareket etme gibi hususlar ifade edildikten sonra, beşinci büyük felaket olarak vesileleri gaye edinme mevzu üzerinde duruluyor. Vesileleri gaye edinme, bilhassa günümüz şartları içinde hizmet etmeye çalışan fertler için nasıl bir tehlikedir, izah eder misiniz? Müellif bu soruya şöyle cevap veriyor. Gaye ile adeta hem hudut en büyük bir vesile dahi olsa, vesile ve gayenin, tamamen farklı şeyler olduğu muhakkaktır. Bu farklılığı anlayabilmek, vesile ve gayeyi kendi konumuna göre sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için, abdestle namaz arasındaki münasebete bakabiliriz. Malum olduğu üzere namaz kılmak niyetiyle aldığımız abdest, namaz için sadece bir vesiledir. Fakat farza vesile olduğundan, o da bir yönüyle farzdır ve çok önemlidir. Hatta abdest almadan önce yapmamız gereken ıtrahat, temizlenme ve istibra gibi bazı hazırlıklar da, abdestin tamamiyeti açısından bir vesiledir. Ne var ki vesile de olsa bütün bunlar, önemli bir ibadeti yerine getirmeye hazırlık nevinden olduğundan, her biri insan için ayrı bir sevap kaynağıdır. Yani abdest alma niyetiyle lavaboya yöneldiği andan itibaren bir müminin attığı adımlar, çektiği sıkıntılar, temizlenme adına gösterdiği cehd ve sonrasında istibra hesabına yaptığı amellerin hepsi Allah'ın izni inayetiyle ona ibadetü taat sebebi kazandırır. Fakat bu saydıklarımızın hepsi birer vesile olduğundan bir insan sadece bu vesilelere takılıp kalsa, hedef ve maksatla elde edilecek mükafata hiçbir zaman ulaşamaz. Mesela bir insan, ibadet kastı olsa da, fakat namaz niyetiyle abdest almamışsa, o insan sadece mücerret abdest ibadetinin sevabını kazanmış olur. Fakat zannediyorum, o insan bu abdestiyle, namaz kılma niyetiyle almış olduğu abdest sevabının onda birini dahi elde edemez. Çünkü bir vesile hangi maksat ve hedefe hizmet ediyorsa, o hedef ve maksada göre bir kıymet kazanır. Gayenin büyüklüğü vesileyi de büyültür. Ve neticede abdest misalinde olduğu gibi, farzı edaya vesile olan bir amel, kendisi farz olmasa da, insana farz sevabı kazandırır. Günümüz şartları ve hoşgörü süreci Aslında günümüzde yapılan bütün hizmetleri, hak ve hakikat yolunda ortaya konan bütün cehd ve gayretleri, Vesile ve gaye farklılığı açısından böyle bir değerlendirmeye tabi tutabiliriz. Mesela günümüzde muhabere ve muvasala imkanları son derece ilerlemiş, küreyi arz büzülmüş, küçülmüş, mesafeler daralmış, milletler arası temaslar sıklaşmış ve dünyamız adeta küçük bir köy, bir kasaba haline gelmiştir. İşte eğer biz Ruhumuzun ilhamlarını, inançlarımızın güzelliklerini, müstahit başka gönüllere de duyurup ifade etmek istiyorsak, o zaman çağımızın bu şartlarını nazara itibara almamız gerekir. Bu ise yapacağımız faaliyetlerin hoşgörü çerçevesinde, bu ise yapacağımız faaliyetlerin hoşgörü çerçevesinde, ve farklılıklara tahammül anlayışı içerisinde yerine getirilmesine lüzumlu kılmaktadır. Gerçi şimdilerde zımnında bazı olumsuz manaları tedai ettirdiği düşüncesiyle hoşgörü kelimesini kullanmama yönünde bir temayül söz konusu. Çünkü hoşgörü denildiğinde sanki birilerinin hoş olmayan tavır ve davranışları var ve muhatabın o tavır ve davranışları da hoş görülmeye çalışılıyor gibi anlaşılabilmektedir. Ayrıca başkaları ne halde olursa olsun, ben onları hoş görüyorum gibi bir mülahazada, az bir bencillik, bir iddia ve egoizmanın bulunduğu da söylenebilir. O sebeple bu mefhum yerine, hangi düşünceden olursa olsun, karşılıklı konuşarak anlaşabilme manasını ifade eden, Diyalog kelimesi tercih edilir oldu. Konuma saygı ve vaat ettikleri Ancak diyebiliriz ki, konuma saygı, diyalogtan da öte daha derin bir mana ifade etmektedir. Evet, konuma saygı ifadesiyle, yukarıda dile getirilen muhtemel risk ve endişeler izale edilebilir. Çünkü konuma saygı dediğimizde, bir kişinin hangi dinden, hangi anlayıştan olursa olsun, evvela onun bir insan olduğu ve insan olduğu için de saygıya layık bulunduğu anlayışı vardır. Evet, bizim inancımıza göre Cenab-ı Hak her bir insanın mahiyetine iyilik adına bir kısım nüveler, çekirdekler koymuştur. Bu yönüyle her bir insan potansiyel olarak Cenabı Hakkın onun adına yemin ettiği eşrefi mahluk bir varlıktır. Allah teala Kur'an'ı mübeğindeVdıkıramna beni Adem. Andolsun ki biz insanı çok kerim, şerefli yarattık buyuruyor. Başka bir ayeti kelimede ise, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ İnsanı ahsen-ı takvime masar olarak yarattık deniliyor. Dikkat edildiğinde görüleceği üzere ayeti kelimelerde şerefli ve ahsen takvime masar olarak yaratıldığı ifade buyurulan ve üzerine yemin edilen varlık mümin değil insandır. Demek ki, her bir insan, potansiyel olarak bu şeref ve değeri haiz bir varlıktır. Bu ayet-i kerimelerden hareketle biz, konuma saygı dediğimizde, evvela insanlığa ve insani değerlere saygıyı anlıyoruz. Ayrıca bilinmesi gerekir ki konuma saygı, aynı zamanda inanca saygıyı da ihtiva eder. Çünkü bir kimsenin doğru olarak kabul ettiği, doğru olduğuna inandığı bir değerle, o insanı birbirinden ayıramazsınız. O halde diyebiliriz ki, eğer siz bir insanın, inanıp benimsediği değerlere saygılı olmuyor, saygılı davranmıyorsanız, o insana da, o insanın insanlığına da saygı duymuyorsunuz demektir. Bütün bunların sonucunda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Siz muhatabınızı tahkir ettiğinizde, kendinize karşı ondaki tahkir duygusunu tetiklemiş, muhatabınızın konumuna saygılı davrandığınızda ise, onda kendinize karşı saygı hissini harekete geçirmiş olursunuz. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu ifadelerle dile getirilir. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فسيسب الله عذبا بغير علم. Onların Allah'tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakarette bulunmasınlar. Görüldüğü üzere ilahi kelam sarih bir şekilde. Açık bir emirle insanların Allah'tan başkasına ilah deyip el açtıkları, yalvarıp yakardıkları ve yüz yere sürdükleri ikon ve putlara dahi sebbetmememizi emir buyuruyor. Sebbetme dilimize aktarıldığında ilk akla gelen manası itibariyle galis tabirlerle hakarette bulunma, söğüp sayma şeklinde anlaşılmaktadır. Fakat bu kelime yakışıksız, uygunsuz, münasebetsiz laflar etme, saygısızlıkta bulunma manalarını da ifade etmektedir. Bundan dolayı bizim bir mü'min ahlakı olarak ister semavi bir din, isterse din şeklinde ortaya çıkan bir organizasyon etrafında bir araya gelmiş insanlara karşı yakışıksız, ve münasebetsiz söz etmemiz Bu ölçüde olsun Onlara karşı saygısızlıkta bulunmamız Düşünülemez Değerli dinleyenler Cemre Beklentisi programında Konunun burasında kalmak durumundayız Gelecek programda Aynı konuya devam etmek üzere